16. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşide yazılmıştır. Yükselmede ve inmedeki halleri bildirmektedir. Talebenizin en aşağısı sunar ki, Mevlana Alaaddin çok güzel mektubunuzu getirdi. Yazılı olan şeyleri açıklamak için zaman buldukça müsvedde hazırladım. O bilgileri tamamlayıcı birkaç şey daha düşündük ama bunları yazmadan mektup yola çıktı. İnşallah Tebareke ve Teala ayrıca yüksek kapınıza sunulur. Şimdi temize çekilmiş olan başka bir mektup gönderildi. Bu mektup dostlarınızdan birkaçının dileği üzerine yazıldı. Bu yolda faydalı olacak nasihatlerin yazılmasını istemişlerdi. Buna göre çalışacağız demişlerdi. Doğrusu işe olmayan çok faydalı bir kitap oldu. Onu yazdıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmetinin alimlerinden birçoğuyla hazır oldukları anlaşıldı. Bu kitabı mübarek eline aldı. Merhameti çok olduğundan onu öptü. Alimlere göstererek böyle iman etmek lazımdır buyurdu. Bu bilgileri öğrenmekle şereflenenler nurlu, herkesten yüksektiler ve çok kıymetliydiler. O serverin karşısında ayaktaydılar. Sözü uzatmayalım. Bu hali herkese bildirmek için bu fakire emir buyurdular. Hani Farisi'nin dediği gibi. Kerimlerle yapılan işler zor olmaz. Yüksek huzurunuzdan ayrıldığım günden beri gözüm hep yukarıda olduğu için irişat makamına o kadar hevesim kalmadı. Çok zaman oluyor ki bir köşeye çekilip oturmak istiyorum. Benimle oturmak, konuşmak isteyenler gözüme asan ve kaplan görünüyor. Herkesten uzaklaşmaya karar vermiştim. Fakat istare uygun gelmedi. Maksada yaklaştıran dereceler sonsuzsa da çok yukarılara da yükselmek oluyor. Götürüyorlar ve getiriyorlar. Allahu Teala'nın dilediği yere kadar götürdüler. Büyüklerin hepsinin makamlarından geçtiler. Farisi'nin dediği gibi. Bu aşağı aralıktan bir gül aldılar, elden ele, yüksek yere ulaştırdılar. Bu arada büyüklerin ruhlarının yardımlarını yazacak olsam çok uzun sürer. Kısaca bildiriyorum. Zıl makamından geçtikleri gibi bunların aslı olan makamların hepsinden de geçtiler. Allahu Teala'nın insanlarından hangi birini yazayım? Dilediği kulunu sevimsiz kabul ediyor. Vilayetin çok çeşitlerini yüksek derecelerinin gösterdiler. Hangi birini yazacağımı bilmiyorum. Zilhicce ayında derecelerden indirerek kalbin vilayeti makamına kadar getirdiler. Burası başkalarını yükseltebilmek ve irişat etmek makamıdır. Fakat bu makam için daha tamamlayıcı ve olgunlaştırıcı şeyler lazımdır. Farisi'nin dediği gibi, buna ne zaman kavuşulur, iş kolay değildir. Sevilenlerden, istenilenlerden olup o kadar çok konaklardan geçtiler ki, mürşitler, isteyiciler, Nur Aleyhisselam'ın ömrü kadar çalışsalar buna kavuşamazlar. Böyle ilerlemek yalnız istenilenler için olsan gerek. Müritler bu yola adım bile atamazlar. Çünkü efradın çıkabilecekleri makam asıl olan makamların başlangıcıdır. Efradın çoğu buraya yol bulamaz bile. Bu Allahu Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahu Teala büyük ihsan sahibidir. İrşat ve tekmil mertebelerinde durup kalmanın sebebi budur. Nur'un bulunmamasında gayb karanlığının yayılmasından ileri gelmektedir. Başka bir sebep yoktur. Herkes kendi hayallerinden bir şeyler söylüyor. Bunlara kıymet vermemelidir. Hani Farisi'nin de dediği gibi. Âlimi anlamaz cahil, söyler hep kelam. Onun için sözü kısa kes, sabreti ve selam. Hayalle zanla söylenen şeyler üzerinde durmak çok zararlı olabilir. O kimselere söyleyiniz ki bu gönlü yaralının hallerinden hayal olan bakışlarını çevirsinler. Bakmak için yer çoktur. Kaybolmuşum. Beni aramayın. Kaybolanlara bir şey söylemeyin. Allahu Teala'nın gayretini, gazabını düşünmelidir. Allahu Teala'nın yükselmek istediği bir şeyi aşağı düşürücü şeyler söylemek çok uygunsuz olur. Allahu Teala'ya karşı gelmek olur. Kalp makamına inmek, hakikatte fark yani ayrılık makamına inmek der ki Erişat makamıdır. Burada fark demek, nefsin ruhtan ve ruhun nefisten ayrılmasın demektir. Bundan önce Cem ve fark makamlarından anlaşılan şeyler sekir yani şuursuzluktandı. Hakkı halktan yani Allahu Teala'yı mahluklardan ayrı görmeye fark makamı diyorlar. Bu doğru değildir. Böylece bu ruhu hak sanıyorlar ve bunun nefisten ayrılmasını görmeye, Hak Taala'nın mahluklardan ayrıldığını görmek diyorlar. O halde olanların edindiklerin, bilgilerin çoğu böyledir. Çünkü işin doğrusu orada bulunmaz. Eriş Allahu Taala'nın emriyle olur. Cezbe ve suluk sahiplerinin bilgilerini ve bu iki makamın ne olduklarını ayrı bir kitap halinde uzun uzun yazdım. Yüksek huzurunuza sunulacaktır. 17. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşide yazılmıştır. Yükselmedeki ve inişteki hallerden birkaçının bildirmektedir. Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmet Sunar. Buradaki sevdiklerinizden biri çok zamandan beri olduğu yerde kalmıştı. Bu mektubun yazıldığı gün bu makandan çıkarılarak aşağı indirildiği anlaşıldı. Fakat tam indirilmemiştir. Bu makamın altında kalmış olan derecelere götürüldü. Bu üstteki makamlardan inmeye başlamıştır. Bundan sonra her ne hale olursa açığa vuracak ve yüksek huzurunuza yazılacaktır. Bu hale kavuşan da hale açıldıktan sonra kendisin bir şey yazarsan doğru olur. Bu inişi kuvveti olduğu için ve bu aşağı küleniz cüllap, gül suyu şerbeti içerek halsizleştiğim için bu inişin sonunu inceleyemedim. İnşallah-u Teala onu da bildirirler. 18. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Telvinden sonra olan temkini, vilayetin üç mertebesini ve vücudun Teala'nın Zat-ı Teala'dan ayrı olduğu bildirilmektedir. Yüksek kapınızın kölelerinin en aşağısı günahı çok Ahmet sunar ki, hallerin ve marifetlerin gelmeye başladığı günden beri, Bunları yüksek kapınıza bildirmek saygısızlığında bulundum ve çok ileri gittim. Allahu Teala yüksek teveccühlerinizin yardımıyla hallere bağlı kalmaktan kurtardı. Telvin'den temkine kavuşturdu. Yani değişik hallerden kurtarıp sükunete kavuşturdu. Şimdi hayret, şaşkınlık ve üzüntüden başka elime hiçbir şey geçmiyor. Vals yerine fasıl ve kurp yerine buğut hasıl oldu. Marifetler kalmadı. İlim gitti. Cehil kapladı. Bu şaşkınlıkta mektup da yazılmaz oldu. Yalnız günlük olup bitenleri yazarak kıymetli vakitlerinizi almaya da elim varmadı. Kalbimi soğukluk o kadar kapladı ki hiçbir şeyle kızışamıyor. Tembeller gibi hiçbir iş yapamıyorum. Farisi'nin dediği gibi. Ben hiçim. İşten de aşağı. Hiçten bir iş hasıl olur mu? Sözümüze gelelim. Şimdi Hakkul yakînle şereflendirdiler. Burada ilim ve ayn yani bilmek ve görmek birbirine perde değildir. Fenalen bekabi aradadır. Ayret şaşkınlık içinde ilim ve şuur vardır. Kaybetmişken kavuşmuşumdur. İlim ve marifet varken cehil ve dalgınlık içindedir. Farisi'nin dediği gibi. Çok şaşılır. Hem kavuştum hem şaşkın oldum. Allahu Teala yalnız kendi sonsuz merhametiyle yüksek derecelerde ilerletiyor. Vilayet makamının üstünde şahadet makamı var. Vilayetin şahadet makamı yanındaki yeri, surelerin tecellisinin zatın tecellisi yanındaki yeri gibi. Hatta bu ikisi arasında uzaklık, o ikisi arasındaki uzaklıktan kat kat çoktur. Bunu önceden bildirmiştim. Şahadet makamının üstünde sıddıklık makamı var. Bu iki makam arasındaki uzaklık kelimeyle anlatabilenden daha çok ve işaret olunabilenden daha büyüktür. Sıddıklık makamının üstünde yalnız peygamberlik makamı vardır. Sıddıklık makamıyla peygamberlik makamı arasında başka makam yoktur ve olamaz. Başka makam olmayacağı açık ve doğru olan keşifle anlaşılmaktadır. Evliyadan birçoğu bu iki makam arasında bir makam daha bulunduğunu söylemişler ve buna kurbet makamı demişlerdir. Buraya ulaştırmakta da şereflendirdiler. Bu makamın ne olduğunu bildirdiler. Çok uğraştıktan ve pek yalvardıktan sonra önce o büyüklerin söyledikleri gibi gösterdiler. Sonra iç yüzünü bildirdiler. Evet, yükselirken sıddıklık makamı hasıl olduktan sonra bu makam hasıl olmaktadır. Fakat iki makamın arasında bulunması üzerinde durulacak bir şeydir. Yüksek kapınıza kavuştuğum zaman İnşallah-u Teala işin iç yüzünü geniş olarak sunacağım. Bu makam çok yüksektir. Yükselirken geçilen konaklar içinde bundan daha üstünü bilinmiyor. Allah-u Teala'nın vücudunun yani varlığının, zatından yani kendisinden başka olduğu bu makamdan anlaşılıyor. Doğru yolun alimleri de Allahu Teala onların çalışmalarına iyi karşılık versin böyle olduğunu bildirmişlerdir. Burada vücut da yolda kalıyor. Ondan daha yukarı çıkılıyor. Sıddıklık makamı beka makamlarındadır. Çünkü yüzü maluklara karşıdır. Bundan daha aşağıda yani iniş makamlarının en ilerisinde peygamberlik makamı vardır. Bu makam sıddıklık makamından daha yüksektir. Kurbet makamı bu iki makamın arasına girmez. Çünkü bunun yüzü tam tenziğine doğrudur ve çıkış makamlarının tamamıdır. Nerede onlar, nerede bu? Farisi'nin dediği gibi. Ayna karşısındaki papağan gibiyim. Ezeli i Üstad ne derse onu söylerim. Düşünerek, işiterek anlaşılan ahkam-ı İslamiye bilgileri şimdi keşifle hasıl olmaktadır. Keşifler, Eylül Sünnet talimlerinin bildirdiklerinden kıl kadar ayrılmamaktadır. Onların kısaca bildirdikleri şeyleri açıkladılar ve genişlettiler. Düşünerek anlamak yerine içinden gelerek öğrenmeyi ihsan ettiler. Bir kimse acenakça ben Hazretlerine sordu: Tasavvuf yolunda ilerlemek yani siluk ne içindir? Hazreti cevabı olarak şöyle dedi. Kısaca topluca öğrenilenlerin genişlemesi, açılması ve düşünerek bulmak yerine keşifle kalbe gelmek içindir buyurdu. Onlardan başka şeyler öğrenmek içindir buyurmadı. Evet, tasavvuf yolunda ilerlerken bilgiler, marifetler hasıl olmaktadır. Fakat bunların hepsini bırakıp ilerlemek lazımdır. En son makama yani sıddıklık makamına varmadıkça doğru bilgilere kavuşulmaz. Şuna şaşılır ki, Ehlullah arasında bu şerefli makama kavuştuklarını söyleyenlerin bu makama uygun olan bilgileri ve marifetleri acaba neden olmuyor? Her ilim sahibinin üstünde daha büyük bir âlim vardır. Kaza ve kader bilgisini de açıkladılar. Öyle bildirdiler ki İslamiyet'in bildirdiğinden hiç ayrılığı yoktur. Bu bilgiye icat noksanlığı ve cebir legisi hiç bulaşmamaktadır. Bu bilgi ayın 14'ündeki ay gibi açık anlaşılmaktadır. İslamiyetin bildirdiğine hiç uyumsuz olmadığı halde bu bilgiyi niçin herkesten gizlediklerine şaşıyorum. Eğer dini İslam'a uygun olmasaydı o zaman örtmeleri, saklamaları uygun olurdu. Ne yapıldığından soal olunmaz. Farisi'nin dediği gibi onun korkusundan kim ne yapabilir? Teslim olmaktan başka ne diyebilir? İlimler ve marifetler nisan yağmuru gibi akıyorlar. İnsanın idraki bunları kavrayamıyor. Laf olsun diye insanın idraki diyoruz. Yoksa sultanın hediyeleri ancak onun hayvanları taşıyabilir. Önceleri bu şaşılacak bilgileri yazmak istiyordum. Fakat başaramadım. Bunun için üzülüyordum. Sonra bu bilgileri göndermek alıştırmak içindir. Bunları ezberlemek için değildir diyerek üzüntümü giderdiler. Nitekim mekteplerde talebe diploma almak için çeşitli şeyler öğrenir. Bunları ezberlemek için öğrenmez. Bu bilgilerden birkaçını yüksek huzurunuza sunuyorum. Şura Suresi'nin 11. ayetinde onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Ancak o işitici ve görücüdür buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin baş tarafı Allahu Teala'yı tenzih ediyor. Bu açıkça anlaşılmaktadır. O işiticidir, görücüdür buyurması da bu tenzih'i tamamlamakta ve kuvvetlendirmektedir. Şöyle ki, mahluklarda görmek ve işitmek vardır. Mahlukların bu iki duygusu Allahu Teala'nın işitmesi ve görmesin gibi sanılabilir. Allahu Teala mahlukların işitmediğini, görmediğini bildirerek böyle sanmak yolunu kapatmaktadır. Bu ayet-i de işitici ve görücü yalnız odur. Mahluklarda yaratılmış olan kulak ve göz işitmekte ve görmekte hiç rol oynamaz. Allah-u Teala kulağı ve gözü yarattığı gibi işitmeyi ve görmeyi de yaratmaktadır. Allah-u Teala'nın adeti şöyledir ki kulaktan ve gözden, beyni tesirler gelince işitmeyi ve görmeyi yaratmaktadır. İnsanların sıfatları görmelerini ve işitmelerini hiç tesir etmez. Tesir eder denilirse tesiri de o yaratmaktadır. Mahlukların kendileri tesirsiz olduğu gibi sıfatları da tesirsizdir. Herhangi bir kuvvette taştan ses çıkarılırsa taş konuşuyor, o konuşturucudur denilmez. Taş tesirsiz, cansız olduğu gibi onda konuşmak sıfatı vardır denilse bu sıfat da cümattır, tesirsizdir. Harflerin ve sesin çıkmasında hiçbir tesiri yoktur. Başka sıfatlar da bunun gibidir. Bu iki sıfat daha meydanda olduğu için Allahu Teala mahluklarda bu iki sıfatın bulunmadığını bildirdi. Mahluklardan başka sıfatların da bulunmadığı bundan anlaşılmaktadır. Allahu Teala insanlarda önce ilim sıfatını yarattı. Bu şeyi bilmek için bu sıfatın o şeye teveccühünü yani ilgisini yarattı. Bundan sonra o sıfatın o şeye bağlanmasını yarattı. Bundan sonra o şeyin o sıfat üzerinde görüntüsünü yarattı. Adeti böyle oldu. O şeyin görüntüsünün ilim sıfatında yaratılmasında bu sıfatın ne tesiri olabilir? Bunun gibi önce işitmek sıfatını yarattı. Bundan sonra sesleri bu sıfata getirerek kulak ve başka sebepleri yarattı. Sonra ses dalgalarını yarattı. Sonra kulağın bu sesi almasını, bundan sonra da sesin duymasını yarattı. Yine bunun gibi önce gözü yarattı. Sonra gözde görüntüyü yarattı. Sonra görüntüyü beyinde yarattı. Daha sonra görmeyi yarattı. İşitici ve görücü o kimseye denir ki, İşitmesin ve görmesi kendinin bu sıfatlarıyla olsun. Böyle olmayınca buna işitici ve görücü denmez. Bundan anlaşılıyor ki mağlukların sıfatları da kendileri gibi cimattır, tesirsizdir. Sözün kısası mağluklarda sıfat yoktur. Bu sıfatlar ancak Allahu Teala'dadır. Bu ayet-i kerimede tenzihle teşbih bir araya getirilmiştir. Hatta ayet-i kerimenin hepsi tenzihi bildirmekte, benzeri olmadığını beyan buyurmaktadır. Birinci ilim yani mahluklarda görülen sıfatların hak talanın sıfatları olması ve mahlukları cemaat yani tesirsiz bilmek, içinden su akan musluk ve testi gibi bulmak evliyalık makamına uygun olan bilgidir. İkinci ilim yani mahlukların sıfatlarını da cemaat gibi bulmak ve Zümer suresinin 30. ayeti kerimesinde ''Sen elbette ölüsün, onlar da elbette ölüdürler.'' Bildirdiği gibi mahlukları ölü bilmek şehadet makamına uygun olan ilimdir. Buradan da bu iki makam arasındaki başlık anlaşılmaktadır. Bir şeyin azının görülmesi çoğunun bulunduğunu gösterir. Bir yerden su sızması büyük su bulunduğunu haber verir. Farisi'nin dediği gibi senenin iyiliği baharından belli olur. Bunun gibi bu yüksek makamın sahipleri mahlukların iş yerini de ölü gibi ve cemaat gibi bulurlar. Bunların işleri Allah-u Teala'nın işidir. Bu işleri yapan hep odur demezler. Allahu u Teala böyle olmaktan çok yüksektir. Bir kimse bir taşı hareket ettirse bu kimseye hareket ediyor denmez. Taşı hareket ettiriyor ve taş hareket ediyor denir. Taş cemaat olduğu gibi taşın hareketi de cemaattır. Taş hareket ederken bir adam ölürse taş öldürdü denmez. Taşı hareket ettiren kimse öldürdü denir. Ey el-sunne âlimleri de böyle söylemiştir. Bunlar mahlukların yaptıkları işler kendi iradeleri ve ihtiyatlarıyla olmakla beraber bunları Allahu Teala yaratmaktadır. Bunları Allahu Teala'nın yaratmasında onların işlerinin hiç tesiri olmaz. Onların işleri birkaç harekettedir. İşlerin yapılmasında bu hareketlerin tesiri olmaz. Böyle olunca kulların işlerine sevap ve azap yapılması doğru olmaz. Bir taşa emir vermek ve onun hareketine sevap ve azap yapmak gibi olur. Taşın hareketiyle insanların hareketi başka başkadır. İnsanlara din gönderilmesi ve emirler yasaklar yapılması onlarda kudret ve irade bulunduğu içindir. Taşta enerji varsa da irade yoktur. Fakat insanların iradesinde de Allahu Teala yarattığı için ve iradenin bu işin yapılmasında tesiri olmadığı için bu iradeleri de ölü gibidir. İradenin yalnız şu kadar tesiri vardır ki, iş kulun iradesinden sonra yaratılmaktadır. Allahu Teala'nın adeti böyledir. İnsanların kudreti tesir ediyor dense, kudretteki bu tesiri de Allahu u Teala yaratmaktadır. Kudreti yarattığı gibi bunun tesirini de yaratmaktadır. Mavera-ün-nehir kudret tesir eder dedilerse de bu tesirde kudretin ihtiyarı hiç yoktur. Tesiri cansız hareketin gibidir. Bir kimse yukarıdan atılan bir taşın hayvanı öldürdüğünü görse bu kimse taşın cimaat, cansız olduğunu bildiği gibi onun hareketinin ve bu hareket enerjisinin öldürmesini de cimaat bilir. Görülüyor ki mahlukların kendileri de sıfatları da ve işleri de hep cimaattır, ölüdürler. Diri olan, her şeyi varlıkta durduran, işitici, görücü, bilici olan ve her dilediğini yapan yalnız Allahu u Teala'dır. Kehf suresinin 110. ayetinde ''Ey sevgili peygamberim, onlara söyle, Rabbinin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsa, Rabbinin kelimeleri bitmeden o deniz ve onun gibi bir daha deniz biterler. Çok saygısızlık yaptım, sonsuz atılganlık yaptım. Ne yapayım? Her bakımdan güzel olanı anlatan da güzel olduğu için ne kadar uzarsa o kadar tatlı oluyor. Onu anlatan sözler güzel oluyor.'' Allah-u Teala'dan konuşmaya ve onun yüce adını dilime almaya hiç layık değilsem de kendimi tutamıyorum. Farisi'nin dediği gibi ağzımı gül suyuyla binlerce yıkasam ismini söylemeye yine layık olamam. Yüksek teveccüh ve ihsanlarınıza sığınıyorum. Çürüktüğümü, aşağılığımı nasıl bildireyim? Her gelen lütuflar, ihsanlar hep yüksek teveccüh ve merhametinizden hasıl olmaktadır. Hani Farisi'nin dediği gibi, ben hep o eski Ahmedi'm MeyaŞah Hüseyin, Tevhid-i Vücudu yolundadır. Bundan çok tar almaktadır. Onu bu yoldan çıkararak hayreti makamına kavuşturmak istiyorum. Çünkü maksat oraya kavuşmaktır. Muhammed Sandık küçük olduğu için kendini hiç tutamıyor. Eğer yolculuğunda yanımızda bulunursa çok terakki edecektir. Dağmenikü, yani dağ eteği denilen yere giderken yanımızdaydı. Çok şeyler kazandı. Hayret makamına kavuştu. Bu makamda fakire çok benzemektedir. Şey Nur da bu makamda çok ilerledi. Bu fakirin yakınlarından bir genç vardır. Onun hali yüksektir. Tecelliyatı berrikeye yaklaştı. Yaradılışı buna çok uygundur. Geçti isyanla ömrüm. Neye halim varacak? Sızlıyor yaralı gönlüm. Onu yoktur saracak. Mahşer yerinde zebaniler elinden Ya Rab, eğer etmezsen inayet, beni kim kurtaracak? 19. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşide yazılmıştır birkaç ihtiyaç sahibinin gönderildiği bildirilmektedir. Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki, askerden bir kimse geldi. Dehli ve serhent fakirlerinin geçen sonbahar mevsimi için olan haklarının yüksek kapınız hizmetçilerinden hakkı olanlara araştırarak onlara da dağıtılması için size gönderildiğini bildirdi. Bunun için saygısızlık yaparak yazıyorum. Şeyh Ebul Hasen adına bin dirhem gönderilmesi. Kendisi ilim sahibidir ve hafı Şah Hüseyin adına da bindirhem gönderilmesi lazımdır. Şah Hüseyin, Şah Nevvab Vakfı'nın vekillerindendir. Bunların ikisi de hayattadır ve iş yeri başındadır. Kendilerinin hakları olduğundan şüphe yoktur. Vekillerini gönderdiler. Askerin söylediği doğruysa ikisinin hakkını buna vermek uygun olur. Kendileri serhat dedirler. 20. Mektup bu mektup yine yüksek mürşidine gönderilmiştir. Birkaç dileğini bildirmektedir. Yüksek kapınız hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki, Habibi Serhatdin'in vadisiyle zevcisinin ve isimleri ayrıca yazılı olan kimselerin maldan haklarının alınması için yüksek kapınızın hademelerini birkaç mektupta üzmüştüm. Bunların hakları olan eşya eğer dehliye gelmişse kendilerine verilmesi için Mevlana Ali'ye emri buyurunuz. Bunlardan birkaçın vekil gönderilmiştir. Birkaçı da kendileri gelmiştir. Eğer bunların hakkı dehliye getirilmemişse kendileri hayattadır ve iş başındadır. Kendilerine düşen hisselerin tahsisini ediliyorlar. Sözü daha fazla uzatmamız saygısızlık olur.